Koronavirüs niçin ortaya çıktı diye bir soru gelmiş. Onu biz bilmeyiz. Gaybı Rabbimiz bilir. Fakat biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Kur'an-ı Kerim'den hareketle eşya ve hadiseyi anlama cehdimiz olur. Allah Azze ve Celle dünyayı yarattı. Yönetmek için bu Kur'an'ı gönderdi. Müslümanlar Allah Teala'nın halifesi bu kitapla dünyayı yönetirlerse, o zaman kainat ayetlerine uygun bir yönetim tarzı olur, dünyayı cennete çevirirler. Eğer Allah Teala'nın ayetlerine göre değil, insanların esaslarına göre yönetirlerse, o zaman dünya cehenneme çevrilir. Hadiseyi şuradan bakın, düzenlemeler yapıyorlar, İstanbul Sözleşmesi vesaire. Ama kadın cinayetleri artıyor. Katlanarak artıyor hem de. Peki o zaman bu çözüm değil. Ne yapmak lazım? Siz bir kadını öldüren katile acıyor musunuz? Acımıyoruz diyecekler. Peki o zaman acımıyorsanız, Kur'an-ı Kerim, وَلَكُمْ fil الْقِصَاسِ حَيَاتُ ya عُلِ الْاَلْبَابُ buyuruyor. Burada da kısas olsun. O öldürülen kadını annesine, babasına sorsunlar. Bu hükmü o versin. Eğer siz, hakikaten bu kadınları düşünüyorsanız, kadın cinayetlerinin önüne geçecekseniz, ortada bir katliam varsa, bunun bedelini o katil ödesin, dünyada ödesin. Niçin besliyorsunuz? Yani, Allah yönetirse denge olur. Bu hükümler girer devreye, o zaman kadın cinayetleri bıçak keser gibi bir anda kesilir. Yani yüzde yüz biter demiyorum tabii. Buna rağmen olur. Ama, yani yüzde doksanlara varan bir azalma olur. Olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in uygulandığı tarihe bakın, Osmanlı'ya bakın, As Saadet'e bakın, oradaki hürriyete bakın, insanların güvenlikli bir şekilde gezmelerine bir şehirden başka bir şehre gitmelerine bakın. O halde dönersek, biz Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Azze ve Celle bu esasları bize bildirdi, duyurdu. Eğer bunlar hayatımızda cemiyetimizde olursa denge olur, saadet olur. Yok eğer bunları insan kendi cemiyetinde, hayatında, evinde uygulamazsa fert ve cemiyet planında büyük sıkıntılara, belalara maruz kalacak. Allah Azze ve Celle bize bunlar haber veriyor. Ma asabek min hasenetin fe min Allah, wa ma asabek min seyietin fe min nefsik. Yani bir kötülük varsa senden kaynaklanıyor, benden kaynaklanıyor, insandan kaynaklanıyor. Allah zalim değildir. Allah Azze ve Celle kuluna zulmetmez. ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيكهم بعضا الذى عملوا لعلهم يرجعون Yani ظهر الفساد fil البر و البحر Niye bu fitne fesad yeryüzüne zuhur etti? İnsan, yaptığından dolayı yaptığını Allah azze ve celle dünyada ona tattırıyor. Peki hocam kafirler daha fazla yapıyorlar. Felem mena suma zukkiru bihi fetahna aleyhim ve kulli şeyin hatta iza ferihu ma utu akhadnahum bagtatan. Bagtaten buyuruyor Cenabı. Yani onlara dünyada Allah Teala'yı unutanlara her türlü iyiliği verecek. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ Her şeyin kapısını onlara açarız buyuruyor. Sonra bir anda cehenneme düşerler. Peki Müslüman'a bela verir, musibet verir ki aklı başına gelsin. Neleri yanlış yapmıştım ben, niçin bu haldeyim? Yani hastanedeki bir adam ölümü bekliyor, günah projeleri üzerinde çalışabilir mi? Ahireti düşünür artık gidiyor. Biraz sonra ayrılacak bir dünyadan raporlar geliyor. Önündeler bakıyor onlara. Müslümana bela gelir, musibet gelir. Buradan ibret alır. ibret alabiliyor muyuz şimdi? Yani mutlaka bu insanların yaptığından dolayı başına gelir. وَاتَّقُوا فِتْنَةَا لَا تُصِيبَنَّا لَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ Yani öyle bir fitneden korkun ki sadece zalime gelmiyor. Sessiz kalana da geliyor. Hani diyorlar ya şunları şunları anlatma. İşte biz bundan dolayı bu bela musibetlere maruz kalıyoruz. Marufu emretmiyoruz. Yanlışa dur demiyoruz. Bu yanlış, bu zulüm demiyoruz. Orada müdahalemiz yoksa o zaman bela umumileşir. Tabii bu noktada ben şudur, şundan kaynaklandı diyemem, onu ben bilemem, onu Rabbim bilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir bela, bir musibet varsa niçin var? Ona dair esaslar, ona dair ayet-i kerimeler var, onlara bakıyoruz. Cenab-ı Hak ibret almayı bize nasip eylesin inşallah.